Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz dinleyen kardeşlerim Kur'an'ımızın eskiyecek bir konusu yoktur Son gününe kadar dünyanın geçerli olsun diye Allah-u Teala bu Kur'an'ı indirmiştir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 Kur'an konularından birisi de kafirlerin mescidi harama yani Kabe'nin bulunduğu bölgeye giremeyeceklerine dair Allah'ın kat'i hükmüdür. Çünkü kafirler mescidi harama girebilecek manevi temizliğe sahip değildirler. Bu yüzden de müminler mescidi harama giremeyecek kadar manevi açıdan kirli bulunanlarla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 Bilhamdülillahi Rabbi'l-ı Alamin.